o cennetlerden bir meyve yedikleri zaman bu bundan evvel yediğimiz meyvedir derler. Birbirine benzer bir surette rızıkları getirilip verilir ve o cennetlerde onlar için temiz kadınlar vardır ve onlar o cennetlerde de daimi bir şekilde kalacaklardır. Arkadaş, bu ayetin evvela makabliyle olan irtibatından bahsedeceğiz. Şöyle ki. Bu ayetin geçen ayetleriyle mütefavit çok irtibatları vardır. Yani mezkür cümlelere doğru bu ayetten uzanıp giden muhtelif hatlar vardır. Bakınız Kur'an-ı Kerim'in bu ayetle işaret ettiği netice imanla amel salihin semeresi surenin başında müminlere yaptığı methüsenaya bakıyor. Ve yine surenin başında kafir ve münafıklara yaptığı zem ve tahkirlerden sonra tuttukları yolun onları ebedi bir şekavete sevk edeceğini beyan etmiştir. Bu ayetle tasri ettiği saadet ebediyenin nurunu göstererek onların bu büyük nimetleri kaybettiklerinden çektikleri hasretleri tezit ve artırmıştır. Ve yine Ye Eyhanna Sörbudu ile emrettiği bir kısım dünya lezzetlerinin terkine bayiz olan ibadetten neşeteden zahmet ve meşekkatlere karşı, bu ayetle cennetin kapısını açarak cennetin lezaizini göstermekle müminlerin kalplerini tatmin ve temin etmiştir. Ve yine teklifin esası ve imanın birinci rükünü olan tevhidi evvelce ispat etmiştir. Bu ayette dahi tevhidin semeresini, ve rahmetin ünvanını cennet ve saadet-i ebediye ile göstermiştir. Ve yine yukarıda Nübüvvet-i Muhammediye aleyhissalâtu vesselam, in kuntum fî raybin ilâhir âyetiyle işaret edilen i'caz ile ispat edilmiştir. Burada da tebşir ve inzar gibi nübüvvet vazifelerine lisan-ı Kur'an ile işaret edilmiştir. Ve yine yukarıda i'ad ve inzar yani tahvif ve tehditler yapılmıştır. Burada da vaatler, rabetler, beşaretler yapılmıştır. Bunların arasındaki münasebet tezadi bir münasebettir. Ve yine nefsi ve vicdanı aklın hükümlerine itaatlerini devam ettiren tergif ve terhip, yani ümit ve korku hisleri lazımdır. Bu hislerin vücut bulup devam etmeleri ancak tergif ve terhip, yani ümitlendirmek ve korkutmakla olur. Tergip ve terhibin devamı, ancak vicdanda mevcut tahrik edici bir amirin vücudu ile olur. İşte bu ayetle tergip hissi uyandırılmıştır. Evvelki ayetler ile de terhib hissi tahrik edilmiştir. Bu itibarla aralarında tezadî bir münasebet vardır. Ve yine geçen ayetlerde ahiretin bir şıkkına, yani cehenneme işaret yapılmıştır. Bu ayette ikinci şıkkı olan cennetten haber verilmiştir. Bu itibarla. Ahiretin her iki şıkkı da zikredilmiş bulunuyor. Arkadaş, cennet ve cehennem, şecere-i hilkatten ebede doğru uzanıp giden iki daldan tezahür eden iki semeredir ve kainatın teselsülen gelmekte olan silsilelerinin iki neticesidir ve ebede doğru akıp giden kainat seylinin iki mahzeni ve iki havuzudur. Evet, Cenabı Hak gayri mütenahi hikmetleri için bu alemi İmtihana sahne yaptı. Yine sonsuz hikmetler için tagayyurata, tahavvülata, inkılaplara mahal olmasını irade etti. Ve yine sonsuz gayeler için hayır ile şerri, nefi ile zararı, hüsn ile kubhu, hülasa iyilikle kötülüğü karışık bir şekilde cennet ve cehenneme tohum olmak üzere kainatın şu mezrasına serpti. Evet, madem ki bu alem nev'i beşerin imtihan meydanıdır ve müsabaka yeridir iyilikle kötülüğün birbirinden tefrik edilemeyecek derecede muhtelif ve karışık olmaları lazımdır ki insanların dereceleri tezahür etsin İmtihan ve tecrübe zamanları bittikten sonra kötü insanlar wamtazul yevme eyha'l mujrimun ey mücrimler bir tarafa çekiliniz diye olan tüy ürpertici saykavari şiddetli emri ilahiye maruz kalacakları gibi iyi insanlar da daimi kalmak üzere cennete giriniz diye olan Cenab-ı Hakk'ın mün'imane, şefikane, lütufkârane emirlerine mazhar olacaklardır. İnsanlar bu iki kısma ayrıldıktan sonra, kainatta tasfiye ameliyatına uğrayacak, kötülüğü, şerri, zararı tevlid eden maddelerin bir tarafa çekilmesiyle cehennemin, İyiliği, hayrı, nef'i doğuran maddelerin de diğer tarafa çekilmesiyle, cennetin teçhizatları ikmal edilecektir.